Hocam Allah razı olsun ee, bu konuda siz de anlatabilirdiniz ama mütevazi olduğunuz için Allah razı olsun bize havale ediyorsunuz. Tabi bu konuyu önceden isterseniz bir, e, tabi bir giriş olarak yapabiliriz bugün. Yavaş yavaş ileride yine konuşuruz. <gülüyor> Miraç İki tane husus var bu hususta biliyorsunuz. Esra'nın süre-i İsra'da, ayet-i kerime'de. Ee, bir İsra var. İsra, bilmeyen kardeşlerimiz için diyorum. Bir de e, Miraç, Uruç. Bu iki tane farklı manayı değerlendirmek lazım. Birisi İsra'ki Kur'an-ı Kerim'de var. Evet gece yolculuğu ya buna yani artık herkes hoca, hocalarımızdan dinleye dinleye ee, bunu öğrendik. Bir de <gülüyor> e, uruç var. Uruç da e, yerden yükseğe çıkış yani direkt e, yatay yatay değil de böyle direkt çıkış yukarı doğru yükselme irtifa manasında da gelir. Dolayısıyla. Mescidi Aksa'dan itibaren gökyüzüne çıkış adına ve bu orucun da birkaç merhalesi var. Biz genellikle ilmi olarak anlatacaksak ki bu konuda çok farklı fikirler var. Mesela Mu'tezile mezhebinde bunu sadece Efendim, e, İsra olayını kabul edip e, o Miraç olayının e, e, tenkide açık olduğunu, farklı yorumların olduğunu biliyoruz. Ehl-i Sünnette ise Miraç da vardır, İsra da vardır. İsra'nın nasıl olduğu, bedenle ruhla birlikte mi yoksa efendim e, sadece ruh mu? Rüya alem mi gibi, mana alem gibi mi bir şey falan. Ee, bu tartışmada ehl üstüne Sünnet alimleri e, Mekke'den Kudüs'e olan yolculuk yani İsra olayının e, bedensel olduğunu düşünür. Bunu da e, biz anlasak da nasıl olduğunu, nasıl olmadığını anlamasak da Kaybi yani imanın gereği inanırız. Çünkü Hz. Ebu Bekir Efendimiz de ona söylediklerine daha nicelene inandık. Görmediğimiz halde inanmamız imanın gereğidir. Gördükten sonra herkes inanır. Dolayısıyla İsra olayını inkar edenler fakihler tekfir edilir. Miraç olayını inkar edenler tekfir edilmezler tekfir edilmesi caiz değildir. Çünkü ondan ötesi e, hadis-i şeriflerde anlatılmış ve birçok e, yönden de e, farklı yorumlara tabi tutulan hadis-i şeriflerdir. Bu açıdan e, uruç olayı, miraç olayını e, konuşurken de ihtiyatlı ifadelerle kullanmak lazım. Birileri kalkıp miracın işte e, mana aleminde olduğunu söylüyor. Öyleyse kafirdir diyemeyiz. Önce bir başlık, ana başlık haline böyle yaklaşmak lazım. Ama hadis rivayetlerinde neler var? Hangi şeyler var? Bunları teker teker bir ara okuyalım. Miraç'ta neler olmuş? Bununla ilgili itikadi tartışmalar neler? Bunların üzerine bir ara hocam da hazırlanır, ben de hazırlanırım. E, kitaplarda var olan e, bölümüyle biz Miraç olayını dile getiririz bir güzelce de konuşuyoruz. Ama ana hatlarıyla Müslümanların efendim ben bir hadis okudum onu kabul etmiyor. Öyleyse sen hadis inkarcısın demek şeklinde yaklaşmak yanlıştır. Yani Bu şekilde yaklaşma tarzı e, ben sofi olarak, derviş olarak veya tarikate ehliyim diyorsanız ilim olarak yanlıştır. İkincisi, ahlak ve edep olarak toplumun içerisinde en güzel ahlak örneği gösterilmesi gerekenler takva ehli olduğunu söyleyenlerdir. Bu açıdan da yani benim ilim adına A olsun B olsun, kim olsa olsun, herhangi birine hürmet etme bana ilmi kazandırır. Ee, ilme olan sevgimi çoğaltır. Müslümanlar arasında da e, sevgi ve saygıyla anılmak onların sana aynı zamanda bir duasıdır. Bunu toplum içerisinde sürekli ahlak olarak e, kabul etmek ve bunu e, sahip olmak. Bu erdemlik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, zamanda da daha İslam ee, ve Kur'an gelmeden önce de e, fazilet ve erdemliler olarak e, biliyoruz. E, onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Muhammedül Emin deniliyordu. Herkesin güvendiği, herkesin sevdiği, illa benim e, gibi düşünmesi gerekiyor. Tek doğruyu ben biliyorum gibi nefsani ve kendisini ön plana çıkaran ayetleri değil, hakikatleri değil, hadisleri değil ama kendi egosunu ortaya çıkaran tarzda bir yaklaşımımız olursa, o zaman elbette karşıdaki insanların egosu da onların kendi savunma e, refleksi de ortaya çıkacak ve karşılıklı birbirimize dövüş, hatta ayetlerle, hadislerle dövüş e, münaza ve kargaşa ortamı buradan da Allah ve Resulü değil, şeytan ve fitneci insanlar razı olacak, memnun olacak. Bu ortamdan uzak durmak için tamam. Araplarda bir söz var. Yani her alimle tartıştım. O bazen beni, ben de bazen onu. Haklı olduğumuz konular oldu. Eğer buna siz e, felsefe dilinde biri diğerine galip geldi diyorsanız, o zaman bazen ben ona, bazen de o bana. Galip geldi. Ama cahille tartıştım. Hep o galip geldi. Yani bunu böyle bilerek onlarla tartış. Cahil insanla tartıştığın an hiçbir zaman e, ne galip gelirsin, ne de güzel bir ahlak ortaya sergileyebilirsin. O güzel ahlak ortada yoksa davranış efendim özründe bile kibiri varan var varan bir ifade. Efendim aşağıdan alışken bile küfreden efendim çok derviş ve sufiymiş gibi görünüp ama çok büyük bir ego, firavunun içerisinde gizli olduğunun dışarıdaki insanlar tarafından farkına var, varıldı da sen hala farkında değilsen işte vay halimize işte o zaman et kelime Süreyyaz'daki Efemend Şerh-i Allahu sadra İslam üzerine düşün. Ya da efraite men teha zeilahu heva nefsi hevasını kendisine ilah edileni görmedin mi? O zaman başkasını okumak için değil bunlar. Bizim bu pozisyonda acaba kendimizi ne kadar sorguladığımız sürekli kendi egosunu doyuracak e, tartışmaları, ortamı hazırlamak bundan istifade etmeye çalışıyor. Fazla da yüklenmeyelim. E, bu konuda ben şahsen çünkü böyle bir hasta insanlara hasta gözüyle bakmak lazım. Ruhsal hasta e, kişilik bozukluğu ya da egosunu tatmin edemediği zaman da tamamen toplumda dışlanması söz konusu olduğu için iyice hastalanmasınlar fazla da üzerine Müslümanların üzerine varmak doğru değildir. Ama gerçek adına bazı farklı fikirleri anlamak gerekiyorsa bu açıdan her Müslüman bir diğer kardeşin üzerine fazla varmayacak. Onların bu halini bilsek de sabredeceğiz. Rabbim şifa versin bizlere, sizlere hepimize. Ee, yani ruhsal bunalım içerisinde olan arkadaşları da beslemek lazım. Rahmetli bağım öyledirdi Oğlum, insanlar üzerine çok fazla varma. <gülüyor> onlar nefes alacak kadar bırak derdi. Çünkü onlar eğer üzerine çok fazla varsa, o zaman e, doğru olan gerçekleri de onlara anlatma fırsatı bulamazsın. Kafayı hemen, beyni kapatır. Sen ona yardımcı olmak istesen de faydasızdır. O kapıyı kapatmış. Onun için bırak biraz güneş girsin, biraz nefes girsin, biraz efendim hava alabilsin. İnsanları sık boğaz etmek gerek çok doğru bilgiler de olsa e, yanlış oluyor. Çok haklı olduğunuz ya da haklı olduğunuzu zannettiğimiz efendim e, ifadelerde bile bazen aşırı gidebiliyoruz. İnşallah ilerideki günlerde böyle yavaş yavaş, azar azar dikkat buyurursanız, e, azar azar böyle e, konuları açalım, işleyelim. Öncelikle e, hocamın e, bu e, konuyla ilgili sözlerine de ilave olsun diye. E, bu bizim sınırımızdır. Yani olmazsa olmaz nedir Miraç konusunda? Budur. Bunu, bunu bilerek konuş. Bunu bilerek konuş. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis rivayeti var. Medine'deki insanlarda şöyle sözler meşhurdu. Bulut yağmur yağdırır, Bulut yağmur yağdırdı. Bulut üzerine şiirler yazılıyor falan. Bu çok meşhurdu. Efendimiz Aleyhisselam bunun bu bilincin arkasında tevhid ve Allah inancı olsun diye onlara dedi ki bunu demeyin. Yağmur yağdıran yağmur değil, Allah'tır deyin. Şimdi insanların, demek ki e, ön plana çıkan sebepler üzerinden e, elbette tartışıyor oluyoruz. Ama arka planda Allah'ı unutmamak lazım. Buradaki Müslümanlar, biz birileriyle tartışır gibi oluruz. Belki de Allah, o hasta dediğimiz adam, veyahut da şu dediğimiz adam, bu dediğimiz adam, Dolayısıyla onun kalbinden bize konuşabilir. Fazlaca gönüllerimizi kırmamak. Gönül kırmamak böyle bir şeydir. Gönül kırmamak, muhafaza etmek, kardeşlik hukukunu muhafaza etmek, belli bir ölçü ve seviyede kalmak, bu kardeşlerimizin de konuşacak, nefes alacak kadar fırsat vermek lazım. Karşılıklı dervişlerle alimler niye dövüşsünler ki? Buradan kimin faydası var? Ya hocalarla e, zahitler niye dövüşsünler ki? Ama birbirlerine sık boğaz ederse başka çare de kalmıyor. Ya da birileri de buradan istifade etmek için her ikinize farklı yaklaşımla soru sorarlar. Biz biraz uyanık olacağız. Sufiyim diyenler haddini bilecek. Bilmediği konuların olduğunu hocaların sahasına girmeyecek. Bazı müftüler geliyor. Ben bir geçen bir izine gittim. Bu hatramı paylaşayım. Hoca birisi malum cemaatin sorumlusu. Gelmiş demişler ki bunu saymışlar, hürmet etmişler efendim ve hürmet edildiği için de tabii ki insan hürmet edildiği zaman şımarabilir de. Ee, gerçekten şımarmış ve demiş ki o kim oluyor demiş. Müftefendi gelmiş hocam e, özetleyin de konuşmanızı. E, Müftefendi varken o buyursun, o konuşsun. Herhal yağmur duası öncesi konuşmalar efendim. O kim oluyormuş? O da otursun dinlesin. Ben lafımı bitirmedim. Konumu bitireyim ondan sonra. Uzatmıştı, uzatmış uzatmıştı, uzatmış. Netice ne olmuş? Netice müftü kızmış, e, o köyün hocasını almış, başka yere tayin etmiş. Eyvah! hoca ben müftü işte böyle, şöyle de müftü kötülüyorlar. Ya mübarek sen buna fırsat verirsen, yani bir kaymakam gelseydi ne yapardın? Ya yani bir devlet ricalı gelseydi ne yapardın? E müftü geldi suç mu? Ver, adam makam sahibidir. Hürmet et. ilim sahibidir. Hürmet et. Adama, adam yerine koydu, koydular diye o bütün insanları birbirine karıştırmış ve fitne çıkarır İşte fitne budur. Her insana layık olduğunda yerli yerince koymak, herkesi takdir etmek fitnenin önünde büyük bir silahtır. Yani kalkandır, güvencedir. Böyle insanların, şuurlu insanların adedi çoğaltıkça Allah Celle Müslümanlar birbirine kimse dövüştüremez. Müslümanların manevi huzurunu, barış huzurunu, ortamını e, efendim kimse bozamaz. Zaten bir adalet var ise orada muhakkak bunlar yerli yerince oturmuş demektir. Herkesin hakkını bilgisi, ilmi, ahlakı, seviyesi, ihlası ölçülerinde e, önce yani madem AK Parti odası ve bunun etrafında toplanıyor bir araya geliyorsa bu adalet kendi aramıza da tesis etmemiz lazım. Hocam bu kadarıyla paylaşayım. Diğer sevgili kardeşlerimize. Allah razı olsun. Selamun